Muhterem efendim, bazı kimselerin İslam'ı kabul etmelerinin üzerinden uzun bir süre geçmesine ve Müslümanlarla sık görüşmelerine rağmen namaz gibi ibadetlere yanaşmadıkları söyleniyor. Bunlara karşı tavır nasıl olmalıdır? Meseleye umumi olarak bakınca çok da öyle değil yani Allah'ın izniyle. Yani Üstadın o şeyde mahkematta bir şeyden bahsediyor. Bir yere diyor işte bir ipek kumaş tüccarı gelince... Kimisi bir çepken alıyorsa çepken alır, kimisi pantolon alır, şal var, pantolon bir de şal var. Kimisi bir cübbe, kimisi de en azından başına bir mendil sarıyor yani. Yani herkes orada istidatlar, eğer birer kabiliyetler sermaye ise sermayesine göre bir şey alıyor yani. Bazıları sizin ahlakınızı beğeniyor, oturup kalkmanızı beğeniyor, doğrulunuzu beğeniyor, istikametinizi beğeniyor. Bu kadar bir şey alıyor. Belki o kadar da doğru oluyor. Rus çocukları bizim arkadaşlarımıza düşe kalka, onlarla otura kalka, annelerine ve babalarına hürmet öğreniyor. Anne baba geliyor diyor ki ben öbür çocuğumu da buraya koymak istiyorum. Çünkü ben anne olduğumu bilmiyordum, onlar da evlat olduklarını bilmiyorlardı. Şimdi ben de öğrendim ne olduğum, onlar da öğrendiler. Bu doğruya gelsin. E, kimisi bu defa sizin değer verdiğiniz şeyleri de benimsiyor, kabulleniyor, iman ediyor Allah'a. Kimisi işte. Namaz faslına gelip takılıyor, belki namazını kılamıyor. Kimisi namaz kılıyor. Yani bu Türkiye'nin içinde de böyle oluyordu. Her dinleyen orada hemen tesirde kalmıyordu. Gelip giden çoktu. Bir hangi bir bir sürü insan uğruyor, geçiyordu oradan ama ara sıra kalanlar da oluyordu. Kalanların kabiliyetleri açıktı, istatları vardı. İmanın güzelliğini açık duruyorlardı. Ön yargılı değillerdi, dimağa değil şartlandırılmamışlardı, olumsuz şeyleri. Kabullendiler. Ama zihni inhiraf içinde bulunan kimseler veya kibirli kimseler veya tabiat itibariyle zalim ruhlar veya bakış zaviyesini yakalamamış, yamuk yumuk bakan kimseler, miyop kimseler, bunlar da doğru göremediği, doğruyu kabullenemediği dolayısıyla benimseyemediler yani. Şimdi bu meselenin bir yanı, bunu başta temelde böyle tespit etmek lazım. Olmuyor değil, oluyor ama işte bazılar üzerinde olumlu tesir oluyor bazılarında da de olmuyor demek iktiza ediyor ikincisi o neticeye esasen yani istediğimiz her şeyi başkalarına kabul ettirmek bizim vazifemiz değil yani o Allah ait bir şeydir orada iki şey var bir karşı tarafın dini her yanıyla böyle kabullenip yaşaması hayatına ayet yapması istidadı yoksa liyakati yoksa Allah ona lütfetmez yani dolayısıyla o bizi aşar İman meselesinde her zaman Hazreti'ne çalıştığım gibi yani en zor mesele kalplere imanın yerleştirilmesi meselesidir. Siz kalplerle oynamaya talip olmuşsunuz. Çok çetin bir şey. Çünkü afaki enfüsü tefekkür veya aklını kullanmak suretiyle Allah dilerse kalbinizde iman ışığını yakar. Afaki enfüsü nasıl kullanacaksın? Allah dilemezse ışığı da yine yakmayacak yani. Zor şey yani. Siz bütün kainatı bir kitap halinde okusanız, Allah o ışığı yakmamışsa kalbinde yine yakmaz. Bir meselenin bu yanı var yani. Onun yakatı yoktur, istidadı yoktur, kalbinde Allah o ışığı yakmaz. Biraz evvel bahsettiğim problemleri vardır o insanın. Mağrurdur, bencildir, işin içine girmez, girse de işin içinde durmaz. Allah atar çabuk onu. Hele sizin hizmetinizde, hulusi esas şahit. Halisi olmayanları bir körük temizlediği gibi temizler. Hafizan Allah. Bir ikinci yanı da böyle gelecekler siz söyleyeceksiniz. Herkes kabul edecek. Mükafatınıza alacaksınız. Hep inşirah içinde olacaksınız. Kendinizi kahraman zannedeceksiniz. İşte bir adama bir sarıldım hemen böyle birdenbire kabullendi her şeyi. İki laf ettim hemen kabullendi filan. Doğru bir tanesi iki tanesi kurtulacak ama bu defa sen mahvolacaksın. Allah Celle hem seni mahvetmiyor hem de aynı zamanda seni seninle test ediyor. Bakalım şu peygamberane hizmette ne kadar peygamberane bir azmin bir kararlığın var. Anlatıyorsun anlatıyorsun da hep diyorum Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cehil'e belki 50 defa anlatmıştır. 50 defa da hep aynı şeyleri söylemiştir. Fakat hiç bıkmamıştır. Zannediyorum belirli ölmeseydi bir 50 defa daha anlatırdı Efendimiz ona. Çünkü onun vazifesi anlatmaktır. İnne kela tehdimen ahpett, bırakın Allah tehdimen yaşa. Sen sevdiğini hidayet edemezsin. E bu talip münasebetiyle gerçi ama fakat umumi. Yani mevzuun hususiyeti o mevzuda anlacak ahkamın hususiyetine gerektirmek. Biz de aynı zamanda böyle o mevzudaki kararlı durmada, kararlı duruyor muyuz, durmuyor muyuz, test ediliyoruz kendimizle. Kaç paralık insanız Allah bizi bize gösteriyor. 50 defa gelecek, gidecek, uğrayacak. Hiçbir şey bulaşmayacak. Fakat biz yılmadan yine kararlı duracak, kararlı anlatacak. Daha yeni argümanlar geliştireceğiz o mevzuda. Farklı enstrümanlar kullanılacak. Ruhuna girmeye çalışacağız. Gözünden giremedi, kulağımla girmeye çalışacağız. Kalbinden girmeye çalışacağız. Vücudun bir yerinde bir şeyi enjekte edecek, oradan girmeye çalışacağız. Değişik yollar. Muhale İbni Şube radiyallahu anh gibi yani yeni yeni kapılar bulmaya çalışacağız, ona girmek için. Bu cihetlerimiz karşısında da mücadele sevabı alacağız. Evet, bu açıdan bazıları gelecek, dinleyecek, kabullenecek, bazıları uğrayacak, geçecek, birhangi gibi orada dinlemeyecekler onlar. Bunlar bizi sarsmamalı. Vazifeyi asliyemiz bizim her halükarda, her şeyi onu duyurma iskametinde değerlendirerek onu duyurmaya çalışmaktır vazife budur. Bunun dışındaki her şey tali şeylerdir. Onlara kakılıp kalmak ve hele bu asıl vazifeyi unutturacağı şekilde onlara kakılıp kalmak bence hatarlıdır. Sonra Allah Celle Celaluhu yaptığımız o işte de bereket ihsan etmeyeceği gibi aynı zamanda onu başımıza bela da yapabilir. Ne yaparsak yapalım yani. Cihan hükümranlığına Allah bizi tutsa elimizde. Cevri-i olarak götürse, dese ki ben sizi cihanın idare edilmesiyle vazife kılıyorum. Orada, bu doğru da acaba biz burada seni nasıl anlatırız? Onun hesabı yapılmadan o mesele kabullenirse, bence davaya ihanet edilmiş olur. Allah'a karşı ihanet irtikaf edilmiş olur. Daha açık konuşayım. İstanbul'u fetheden Fatih, Efendimiz tarafından ne güzel emir iltifatını almıştır. Elimden tutsa Allah Celle Celal, Efendimiz elimden tutsa Seni bu vasifeyle tavsiye ettim İkinci adımını da şey atacaksın Roma'ya dese bana Allah'ın rızası Allah'ın adının duyulması mevzuunda Bir şey ifade ediyor mu ben? Ben onu sorma mecburiyetinden Sormazsam Kendi düşünceme de saygısızlık yapmış olurum Bugüne kadar meslek edindiğim şeye de saygısızlık yapmış olurum Kur'an'a karşı da terbiyesizlik yapmış olurum Allah'a karşı da terbiyesizlik yapmış olurum Berisinde bir şey söylemiyorum. Çok önemli bir şey yani. Bir hükümdara ne güzel hükümdardır dedirten bir hadise, bir vakayı konu olarak getiriyorum önünüze. Ben mücerred o meseleye, o mesele, o mesele olarak talip olursam, esas onun arkasında, önünde, içinde, dışında yapmam gerekli olan şey, Burada tam benim, düşünce dünyama hakim değilse, bütün mülahazalarımı tahti tesirine almamışsa, ben davama ihanet etmiş sayılırım. Şimdi herkes mesleğinde, belki hizmetinde, memuriyetinde durduğu yerde dururken, yapması gerekli olan şeyi hiçbir zaman hatırdan dur etmemesi lazım. Benim vazife-i asliyem nedir yani? Niçin ben varım? Ne yapmalıyım burada? Onun için yine arz ettim. Çok defa kürsünün dibinde, Allah'ım konuşacağım şeyde sen yoksan Kemküm ettir bana konuşturma Rabbim buna şahittir Niye diyorsun bunu Diyorum işte Ne anlarsanız anlayın Bizimki Allah'ın izniyle Kerem ile Müslümanlık gibi bir şey Hakiki Müslümanlığa gelince Düşünmek lazım Kimseye kafir dememeli Fıraktalle de dememeli Ama hakiki Müslümanlığa gelince biraz düşünbelim. Evet, Allah bizi affetsin. İstikameti Biz hidayet eylesin. Allah'tan bin tane şey istesek bence onun yanında bin tane de Allah'ın bizi ihlas ve Samiyet ihsan eyle. Sadece rıza hedefli yaşamaya bizi muvaffak kıl. Demezsek, o zaman da duaya vefasızlık yapmış oluruz. Amellerin en önemlisine karşı vefasızlık yapmış oluruz. Her gün bin defa deseniz, bana yasa sorsanız, deseniz ki bin defa gözlerimiz yaşanarak Allah'tan ihlas ve rızasına uygun yaşama istiyoruz. Acaba işin hakkını veriyor muyuz? Derim ki, gücünüz yetiyorsa iki bin defa değil halas ve necat yalnız onun İstanbul'u fethiyle değil, Avrupa işlerine girmekle değil. Yanlış da anlamayın. Zannetmeyin ki ben bununla diyorum Fatih ilası değildi İstanbul'u fethi daha ve Onu büyük yapan niyetinin büyüklüğüdür. İhlaslıdır, samimiyetidir. Ne olacak İstanbul'u fethetmek? Biraz da şaka. Arzu ederseniz ben bir haftada size teslim ederim. Biraz da şaka basit şey onlar. Bu dünyada en büyüklerle uğraşmak bile uğraştırmak basit şey onlar. Fakat içinde marz-ı ilahi yoksa, Müslümanlığın yarınki kaderiyle alakalı olumlu bir şey yoksa yerin dibine bas. Cihan hükümdarlığı dahi yerin dibine bassın. Evet, Onlar benim gözümde çok büyük sahabi gibi. Ama ben onların niyetlerini çok büyük görüyorum.